Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâret. Hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlere Nebevi eğitim yollarından bahsetmek isteyeceğim. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasibesin. Alküm salam varabillallah bereketleri. Biliyorsunuz kardeşlerim, hiçbir ümmet nesessiz, geleceksiz yaşayamaz, mümkün değil. Her kim, hangi görüşte, hangi düşüncede, hangi şeyde olursa olsun, geleceğini hep nesillere aktararak hayatta kalmıştır. İşte İslam da gelecek nesilin üzerinde ihtişamla durmuştur. Yani gelen nesilleri yetiştirebilmek için İslam önce anne ve babanın örnek bir şahsiyet olmasını istemiştir. Yani bir model olmasını istemiştir. Onun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Aleykümselam ve Rabbin Tülağı Berekatü. Bunun önemini belirtirken, Her doğan çocuğun fıtrat üzerine doğduğunu söylemiştir. Yani emir ve nehiylere teslim olacak şekilde, itaata isyana mebni olacak şekilde. Yani Allah Azze ve Celle ne buyuruyorsa onu yapacak alet ve adevatla ne yapmıştır insan olduğunu yaratmıştır. Ama Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam sözüne devam ederken ne diyor? Yahudi ise çocuğunu ne yapmaya çalışır? Kristiyan ise Kristiyan, Müştik ise Müştik. Bu neyi gösteriyor? Demek ki nesiller senin neyin bir devamın. Öyleyse neslimizi yetiştirmek için önce çocuğumuzun önünde model şahsiyet olmamız gerekiyor. Yani örnek şahsiyet olmamız gerekiyor. Ve bunu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine model olarak örnek olarak yapmış. Sahabeyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakmış, nasıl konuşuyorsa öyle konuşmuyor. Nasıl düşünmeye çalışıyorsa öyle, nasıl amel ediyorsa o şekilde hiçbir hareketini ne yapmamışlar, kaçırmamışlar. Bu hareketleri yakalamışlar, sözleri yakalamışlar, emirleri, teslimiyeti bunları olduğu gibi gelen nesne <gülüyor> ne yapmışlar, aktarmışlar. Ve bu aktarılma kardeşlerim o kadar güzel olmuş ki kendi nesillerinde o üç asırda yani Allahü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında onları görenlerde ve onları görenlerde bu üç asırda öyle bir muhteşem öyle bir muhteşem yaşantı olmuş ki öyle bir özümsenmiş ki İslam bugün günümüze kadar sağlam olarak ne yapmış gelmiştir. Allah onlardan razı olsun. Ama hadis-i şerifte bir nokta daha var kardeşlerim. Dikkat etmemiz gereken, neslimizi yetiştirirken. Müslüm'ün, Allah kendisine rahmet etsin, İmam Müslüm'ün ellin、no、oğlu rivayeti bu. Her peygamberin diyor bir ashabı olup, bir ümmeti olup diyor. Onlar ne yapar? peygamberlerinden ne emir gelirse onu alır ve hayatlarına geçirirler. Ne nehyetmişse peygamberleri ondan da uzak dururlar. Hadis devam ediyor kardeşlerim. Peygamberlerinden sonra da diyor onlar, havariler veya ashabı, emrolanına uyar, insanlara da emrederler. Nehyolandan uzak durur, insanlara da ne yaparlar? Uzak durur derler. Yani Emri bil maruf, ne hiyanıl mükkerri yaparlar. Hadis devam ediyor. Ama diyor onlardan sonra bir nesil gelir. Emr olunan işi bırakırlar, nehiy olunan işlere uğraşırlar diyor. Ve dinde diyor yeni yeni bidatlar ittihad ederler diyor. Bunlar demek ki nesle dikkat etmediğimiz zaman kendi neslimizden, kendi dinimize demek ki düşmanlar çıkabiliyor. Onun için nebevi eğitim çok çok önemlidir kardeşlerim. Bir çocuğun yani senden gelen bir neslin eğitimi başkasından değil senin evinde başlıyor. Sen evinde vermediğin bir eğitimi sokaktan bir başkasından bekleyemezsin. O çocuğa Allah sevgisini, o çocuğa Allah inancını sen ne yapacaksın? Evde aşlı aşlı yiyeceksin. Bakın. İslam o kadar üzerinde durmuştur ki doğan bir çocuğun ilk duyacağı söz ne olsun diyor? Allah'ın ismi olsun diyor. Allah'ın kelamı olsun diyor. Çocuk doğar doğmaz ne yapılıyor? Kulağına ezan okunuyor. Yani Allah'ın kelamıyla çocuk ne yapıyor? Bir sarsılıyor dünyaya gelmesinde. Bunlar basit bir mesele nedir? Değil kardeşlerim. Sonra mesela namazla alakalı rivayetlere baktığımızda Çocuk yedi yaşına geldiğinde namazı emredin. Ali sen kaç yaşındasın? Ali sen. Seniye karşıyoruz hani. On yaşına geldiğinde ne yapın? Burada bakın dayak bir araç değil. Yani korkutma da bir araçtır. Yani seni döverim ha. Sana şöyle yaparım değil. Sadece orada bir vesiledi. Onu ona sevdirme için vesiledir. İslam'dan ürkütmek için vesile nedir? Değildir. Bunları ailelerin ne yapması? Güzel yakalaması gerekir. Onun için dinimizde bu türlü dusturda ana babaya, ebeveynlere, büyüklere düşer ilk görev kardeşlerim dinimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir cümlede kullandığı beş tane muhteşem bir kelime var. Kolaylaştırın. Zorlaştırmayın. huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyoruz. Bu adiş-i şerifin esbabı vurduna baktığımızda kardeşlerim biliyorsunuz aleyhissalatü vesselamın mescidi bizim bugünkü kiliselere benzeyen, havlalara benzeyen mescitler gibi değil. Hiç kilise ve havra gördünüz mü? Gidin, bakın, girin bir de camiye bakın. Ne fark var? Kubbesinden, işlemesinden, nakışından, sadece bizimkinde minare var, onlarınkinde de has var. Değişen hiçbir şey bulamazsınız. Öyleyse. Kesinlikle bulamazsınız. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın mescidi kiliseden de havradan da neydi? Çok farklıydı. Altta ne vardı? İncecik bir kum vardı. Üstte ne vardı? Ne vardı? Direkler, orman direkleri, onların liflerinden güzelce sarılmış duvarlar, bembeyaz, hiçbir şey neydi? Yoktu. Yani insan içeriye girdiğinde zihnini meşgul edecek, hulusunu bozacak hiçbir olay nedir? Yok.、E、böyle bir caminin, mezcinin kapı yapılmasına veya kilitlenmesine gerek var mı? Gelen Müslüman dışarıdan gelsin, mezcitede ne yapsın? Konaklasın. Bugün camiye bir namazdan 15 dakika sonra gidin çünkü kıldı şey kıldı kaç demeyeyim. Ee, ne diyelim? Namaz kıldırmayı memurları namazı kıldırdı mı? Ya maça ya bilmem diziye doğru eve. Kapı kilitli. Eskiden dışarıya kilim boyuyorlardı. Hırsızların sayesinde o da kalmadı. Oda yok.、E、şimdi camide dışarıdan gelen bir adam namaz kılmaya ne yapıyor? Yer bulunamıyor. Biz bir gün bir ile gittik. Deniz kenarında tarafta bir il, işimiz vardı o tarafta, sohbete. Giderken namazın vakti geldi. Ezan okundu. Tabi merkezi ezanmış. Kocaman cami arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük vilayetlerinden birisi var. Kocaman bahçesi var caminin. Caminin için ışıklara da yanıyor. Ayakkabıların önünde de demir böyle Kapı yapmışlar ama içeri gözükyor. Kapıyı açmak mümkün değil, kilitli. Yok ama acaba namaz kılarken buna kapıyı mı kilitliyor? Nezan okundu. Yok, bir türlü giremedik. Şöyle bir dolandık. Caminin böyle minare tarafında böyle iki odalık gibi bir yer yapmışlar. Baktık içeride birisi maç seyrediyor. Kapıyı vurduk, vurduk, açtı. Ne oldu、dedim. dedik ya, camiye giremedik de, kapı kilitli, anahtarı falan bir. Ben dedi imamım. Sen ne yapıyorsun burada dedi. Maç var onu seyrediyorum. Ezan okundu. Iğlanız dedi ya. Dedi. Alın yeni bulamıyorum. Yani kimse gelmiyormuş. Adam da ışıkları yakıp bırakıyor evini. Düşün. Poz poz evladi. Antalya. İşte o mezcitte Peygamber Aleyhisselam'ın mezcitinde adamın birisi şurada bedevi yatıyor, kalkıyor, kalktığı yere bevelediyor. E tabii mezcit Allah'ın evi, Allah'a zikretme yeri, secdetme yeri, hoş gelme yeri.、Yani. Sahabeler onu engellemeye çalışıyor. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bırakın dursun adam işini görsün. Çünkü daha önce almadığı bir terbiyeyi o an mezcitede yapamazsınız, veremezsiniz. Bir de adam sıkışmış bir durumda yani kazay haceti. Daha sonra Ali Aleyhisselatü Vesselam bir kova su alıyor. adamın bevrettiği yere döküyor. Diyor ki bunun kefareti budur.、Diyor. Adamı çağırıyor. Mescitler Allah'ı zikretme ve secde etme yeridir. Bunu anladın mı diyor. Adam böyle diyor. Anladın mı? Tamam. Ashabına dönüyor. Kolaylaştırın. Zorlaştırın. Huzur verin. Nefret ettirmeyin. Müjdeleyin diyor. Ve Bu muhtevede rivayetlere baktığımızda bir tanesi geliyor. Elhamdülillah diyor. Senin elçin geldi diyor. Bize günde beş vakit namazın farklı olduğunu söyledi diyor. Ben bu beş vakit kılamam diyor. Gücüm yetmez diyor. İki vakit kılardım. İçine geliyorsa diyor. Yap fark etme ne istiyor. Şimdi burada ne var? Adamın bu zoruna gidiyor. Kavmi ise imana girmiş. Allah Resulü al İstilatü Vessilam yok olmaz beş vakit kılacağım diye ne yapmıyor dayakmıyor çünkü adamda içeride bir iman söz konusu değil orada zoraki bir geliş var belli kaçacak yani yap fark etmez diyor ki zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına bakın kardeşlerim aldıkları kölelere savaşlardaki aldıkları kölelere yapmış oldukları güzel muamele örnek şahsiyet olması kendilerinin de onların imana girmesine ve hakikaten İslam'ın çok sağlam bir şekilde gelecek nesillere ne yapmış? Taşınmasına sebep olmuştur. İnanın ikinci nesildeki alimlerin hemen hemen hepsi köledir. Şu hadis ravilerine bakın, okuyun. İkincileri işte İbn Ömer'den falan İbn Abbas'tan falan İşte Ebu Khureyiden falan hepsinin köleleri de yani iman etmiş, hürriyete kavuşmuş insanlar. Bunlar neden İslamı sevmiş? Düşünün şurada bir efendi var, kölesini her gün dövüyor, sövüyor, aç bırakıyor, her türlü kötü muameleyi yapıyor. İlk fırsatta efendisini öldürüp kaçar. Ama bu köle olan insanlar ne yapıyor? Efendisinin dinine ne yapmıyor? Girmeye çalışıyor. Hatta bakın Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Ömer'den öyle、e, kıssalar gelir ki kardeşlerim、e, oğulları geliyor diyor ki babacığım senin aklından、e, zorun var diye yani artık aklını yitirdin diye insanlar senin hakkında konuşuyor çarşı pazarla diyor. Tabi alim insanın kıymetini ancak kim bilir? Alim insan bilir. Bilgili insan bilir. Dünya gözüyle, dünya metasıyla bakanlar alimleri anlaması mümkün değildir. Onların yakaladığını da yakalaması mümkün değildir. Çünkü cahil alim olmadığı için alimi anlaması mümkün değildir. Mümkün değildir. Nedendir? Sen diyor sana gelen kölelerine nereden geliyorsun diyor soruyorsun diyor. Onlar da diyorlar ki Allah'a kölelikten Yani mescitten geliyorsun. Ya Allah'a köle olan bana köle olmaz, olamaz diye sen de onları azat ediyorsun. Onlar sana diyor ki,、e、sen bizi azat ettin ama bizim malımız, mülkümüz yok. Bize sermaye de ver de bari aç kalmayalım. Bir de onlara para veriyorsun, sermaye veriyorsun. Onları gönderiyorsun. Bu yüzden halk sana aklını yitirmiş diyor diyor. Yani sen aldanıyorsun diyor. Allah kendisinden razı olsun İbn Ömer'in bakın tarihe geçecek bir sözü. Biz de Allah için aldanırız diyor. Yani alim birisi aldatıldığını anlamıyor, ondan daha küçük birisi aldatıldığını anlıyor. Kim an, kim anlıyor meseleyi? Biz de diyor Allah için aldanırız diyor. Asıl meseleyi anlayan kimmiş? O. Çünkü yatırımını ahirete yapan insan böyle düşünüyor. Ama ahiret yatırımını dünyaya yaparsa enayi yerine konduk. Vay bunlar beni aldattı tipinde ne yapar? Hayırdan geri durur. Onun için örnek, model, şahsiyet olma basit bir şey değil ancak Allah'a tam bir teslimiyetle mümkünlük kardeşlerim. Yine ebeveynlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam örnek olma meselesinde bize yapmış olduğu tavsiyelerde sahabenin birisinin bakıyor çocuğuna Eğer diyor sen durursan, ustur durursan veya şunu yaparsa sana şunu vereceğim dediğini duyuyor. Sen diyor ona çocuğunun için bunu vereceğin mi, bu vaad ettiğini yerine getireceğin mi? Yok ey Allah nasu diyor,、yani、o an dursun veya sussun diye yaptım. Sakın diyor bunu yapma diyor. Bakın yatırımı görüyor musunuz? Çocuk babayı taklit eder, ebeveynleri taklit eder. Eğer çocuk babasının yalanını yakalarsa. Yaranı güzel bir şey olarak algılamaya başlayacak ve dürüstlüğü bozacak. Bu sefer onun fıtratını bozan sensin. Yarın yalan söyledi diye çocuğun üzerine saldırmana hiç gerek yok. Kendine saldıracaksın. Çünkü o çocuk senden gelen nedir? Bir parçadır. Senin bir mozaik parçandır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınıza bu hareketlerinizde ne yapın? Dürüst <gülüyor> olun. Ve bu dürüstlüğünüzü bozmayın. Ali kimseler amirlerimizle saymıştım ya. Ali kimseler. Evet kardeşlerim. Rabbimizlere hayır versin, hayrdan ayrılmasın. Bakın İbn Abbas bir çocuk. Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Sellem halasıyla evli. Müminlerin annesi kim? Meymun annemizin yeğenidir. Ben de bir gün ona misafirliğe gittim. <gülüyor> ve Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir yastıkta halamdan bu tarafta yatıyordu diyor. Ben de yastığım bu tarafında. Kafamı koydum bu tarafta yatıyorum. Ne kadar zengin olduğunu görüyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın değil mi? Bir yastık var. Bu tarafta kendi eşiyle yatıyor. Yastığın bir ucunda da öbür tarafa doğru ayaklarını uzatmış misafirleri yatıyor. Düşünün. Sonra diyor Allah Resulü kalktı diyor Aleyhisselatü Vesselam. Abdest almadan diyor bir şeyler okudu diyor.、Yani、ayetler alimlerden dua etti diyor. Diyor. Daha sonra diyor kalktı, abdest aldı, namaza durdu diyor. Namaza durunca ben de hemen abdest aldım, gittim soluna durdum diyor. Benim diyor kulağımdan tuttu, böyle geçirdi, sağ tarafıma diyor, oraya tuttu diyor. Sonra diyor köle Zekvan da geldi, sola durdu diyor. İkimizi böyle itekledi geriye, kendisi öne çıktı diyor. Bakın, bir çocuğu İslam'da namazı şöyle kılacağım, cemaatı böyle kılacaksın, cemaatta şöyle davranacaksın, birisi geldiğinde imam tekse şurasına duracaksın demeye gerek kaldı mı? Örnek model olacak. Ailende bu işi ne yapacaksın? Yaşayarak çocuğuna öğreteceksin. Bakın eğer bizler çocuklarımızın fıtratlarını bozmayalım, küçücükken emeklerken, namaz kılarken gelir yanımıza durur. Parmak mı oynatıyor? Parmak oynatır. Elini mi kaldırır? Elini kaldırır. Oturuyor şimdi sağa sola ne yapar selamını verip yani çocuk taklite başlamış seni artık ne yapıyor resme diyor artık sen o çocuğu ne yapacaksın kendi hayatından hem örnek olacaksın hem de artık işleyeceksin bakın İbn Abbas ufacık küçücük çocuk biz cemaatte bir imamın yanına geldiğimizde nasıl duracağımızı İbn Abbas'ın o günkü teyzesiyle、şey, halasına olan ziyaretinden öğreniyoruz. sonra üç kişi gelip de durduğunda imamın onları itekleyerek duyanıya getirdiğini yine ne yapıyoruz? Ondan öğreniyoruz. Öyleyse kardeşlerim ebeveyn olarak biz büyüklere en büyük görev neymiş? Bizden gelen nesle dikkat edeceğiz. Çünkü dinin korunması gelecek nesillere aktarılması ancak bununla mümkündür. Yoksa kendi elinden, kendi dinine bir ateş ne yapabilirsin? yetiştirebilirsin. Bugün İslam tarihini elinize alıp okuduğunuzda kardeşlerim savaşlara bakın babayla oğul hep karşı karşıya mı? Bakın sahabenin bir tanesi anlatıyor. Allah hepsinden razı olsun. Aleykümselam. Ben diyor savaşta Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı kendime diyor hami kıldım diyor. O diyor çok kahraman çok cesur biriydi diyor. Nerede diyor kalabalık bir müşlük topluluğu olsa, çıkayım kardeş. Onların içine dalardı diyor. Ben de arkasından dalardım diyor. Bir gruba daldı diyor. Onları diyor perişan etti. Karşına bir adam çıktı diyor. Baktı baktı yüz çevirdi diyor. Sonra diyor ondan daha kalabalık bir gruba daldı. Onları da perişan etti. O adam yine karşısına çıktı diyor. Tam karşısına. Yine yüz çevirdi diyor. Sonra diyor başka bir gruba yine çıktı yine yüz çevirdi sonra diyor o adam yine karşısına çıktı öyle bir vuruş vurdu ki diyor adam ortadan iki ayıladı. Bu Ebu Ubayde bin Cerrah'ın babası diyor. Allah bizlere hayır versin babayı oğulu karşı karşıya getirmesi neslimizi. Tevhid ehli Müslümanlardan eylesi, namaz kılanlardan eylesi, pisli temizli birbirinden ayırdeden sanmakullardan eylesi kardeşler. Eğer anne baba güzel olursa, bakın İbrahim Aleyhisselam'a bakın, yıllar boyu, yüz yıl belki çocuk bekledi kardeşler. Yani bir çocuğa ne yaptı, hasret kaldı. Allah Azze ve Celle yıllar sonra kendisine ne yaptı? Bir çocuk ishan etti. Çocuk biraz büyüdü, <gülüyor> ayakları yere bastı, elden tutulacak kadar olunca Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a ne dedi? Çocuğunu falan yere götür, Allahur Rahman, kurban et dedi. Bakın kardeşlerim, baba, anne ve oğulun imtahanı var bu Kuranda. İbrahim de sizin için örnekler var diyor Allah Azze ve Celle. İbrahim aleyhisselam neden diye, ya Rabbi diye sormadı. Çünkü ayeti kerimelerde dikkat ederseniz İbrahim aleyhisselamla Allah Azze ve Celle arasında bazı münazaralar bize ne yapılıyor? Bildiriliyor. Mesela inanmadın ya İbrahim. İnandım ama kalbim mutmain olsun gibi birçok meseleler var. Bakın burada al çocuğunu git falan yere kurban et dediğinde İbrahim aleyhisselamdan neden Neden keseyim? Neden kurban edeyim? Sözü var mı? Yok. Yok. Tuttuğu gibi ne yapıyor? götürüyor. Peki bir anneyi düşünün, bir çocuğunu kaybetse anne ne olur? Onunla birlikte kabre gider. E bir de düşünün, bir baba çocuğun elinden tutmuş güzelce giydirmiş, anne de onun kesileceğini biliyor. Gönderir mi? Göndermez. Peki bir çocuk ki aklı eriyor. Babasının kendini keseceğini biliyor. Babanın elinden tutar mı? Bakın bugün haçta cemre dediğimiz yerler var. Üç tane şeytan taşlama diyorlar ama İslam'daki adı nedir? Cemrelerdir. Küçük, orta, büyük diye. Bu üç yerin neden taşlandığını, bunun kıssasının Kur'an'da nasıl geldiğini biliyor musunuz siz kardeşlerim? Bu üç noktada iblis kovulmuş, lanetlenmiş şeytan, haçalı. Ne yapıyor? Kadına, çocuğa ve babaya geliyor. Nereden girdi önce? Tecrübeli olduğu yerden. Tecrübe neredendi? Adem atamızı nereden kandırdı? Hava annemizden. Hava olmasaydı Adem'in kadınları hayız olmayacaktı, eza görmeyecekti diyor. Hava annemizden geldi. Burada da zannetti ki aynı yolu denerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mümin bir delikleri iki kere ne yapmaz? Sokulmaz. Sokulmaz diyor. Geldi umduğunu ne yapamadı? Bulamadı. Çocuğa geldi? Bulamadı. Babaya geldi? Bulamadı. Allah bizi o şekilde iman eden sammukullardan eylesin kardeşlerim.、Aman、Bakın baba Allah'a tam teslimiyet içindeydi ki kadın da çocuk da ne yaptı babaya? İtaatkar oldu. İsyan etmedi. Alimlerimizin dediği gibi, eğer diyor ben eşinde ve çocuğumda bir selkeşlik, bir itaatsizlik gördüğümde hemen oturup kendi huyl, hal ve gidişatımı kontrol edelim diyor. Hatasını bulur, tövbe istifade edelim. Bir de bakmışım konulardaki kendilerinden üzerlermiştir. Bakın bu aile eğitiminde ebeveynlerin diğer kendinden sonraki gelenlere örneklikte. Yani model şahsiyet olmasının çok çok önemlidir. Hatta nasıl konuşursa çocuk nasıl olur. Nasıl yürüyürse o da aynı yürü. Benim mesela torun Hüso, bence onda yürüyüşe tab nasıl yürüdüğüm bilmiyor ne olmalı. Varsa yürü. Ben nasıl yürüyürsem elim böyle mi koyum? Hüso da böyle yürüyordu. Yolda nasıl gidiyorum böyle tonmuş ton. O da aynı şekilde gitmeye çalışıyordu. Yani kimi model görüyorsa çocuk ne yapıyor? Ona doğru gidiyor.、E、öyleyse kardeşlerim, bunlar bizim neslimiz. Biz İslam sevmiyor muyuz? Biz imanı sevmiyor muyuz? Biz küfür seviyor muyuz? Sevmiyoruz. Nefret ediyoruz. Tiksiniyoruz. Öyleyse çocuklarımızı da imanı sevdirelim. Küfürden ne yapalım? Tiksindirelim. Küfürün hiçbir şeylerini onlara cazip ne yapmayalım? Getirmeyelim ki. Kendi elimizden dinimize düşman ne yapmayalım? Yetiştirmeyelim. Sonra kahrımızdan dünyada öldüğümüz gibi ahirette de ayrı bir ceza silam kaç kaşaya gelirsin. Allah Azze ve Celle ahirette babanın oğuldan, ananın çocuğundan kaçtığından eylemesin. Orada ya Rabbi bu benim babam, ya Rabbi bu benim oğlum, ya Rabbi bu benim eşim. アザーベットメディアンサムメフラダネレシンハクハクビリップウナタビオランバトルザバトルビリップウォンダザクランナダネレシンスパナケアアラームベビハンディケアシュデアラーラーラランテスタフルケアテーブンベルハンディラーラブラデアルカダキルメディケアララデ